Hocam, e, doktor, Şenola, soru. doktor ya yaşanıla benim Doktor ya yaşanıla. Ya ha. Hocam, ha ben de dedim ki tabip mi bir falan mı. Bu sıralar zaten artık hastane açacak kadar doktorumuz oldu Allah'a şükür şey duymaz. Ya, geçen öyle dediniz de ciddi olarak biri muayene için gelmişti. Ciddi yani, yani öyle sen, anlamışlar ama şey yapalım düzeltelim, sen, sen, yani doktoru falan değiliz ha. Sen dua et bana adam adam şeydi karısının bütün şeylerini almış getirmiş. Yok buraya şey cumartesi buraya, buraya gelin geldi. gelin Ondan buraya sonra bana gösteriyor, Allah Allah, ulan ne yapacaksın şimdi. <gülüyor> Baktım yani söylesem anlayacak seviyede de değil yani onu baştan savana kadar canım çıktı. Ben söyledim dedi bak profesör, böyle böyle. Profesör doktor ya. Yok dedi dedi Apturaz hoca dedi yani ya, muayene olmak isteyenler parası girebilirler lan <gülüyor> abi. <gülüyor> Ciddi olarak <gülüyor>